diline saygı. Maalesef bugün bizim toplumumuzun batı ile olan yakınlaşmasından dolayı yitirmiş olduğu İslami hasletlerden, özelliklerden bir tanesi bu. Yani yaşlı insan bakıyorsun, yaşlı yani normal bir vatandaş gözüyle bakıyorsun ona yani. ne eş değer. Adam ayakta duruyor, 15 yaşında, 25 yaşında çocuk oturuyor. Konuşurken hitap ederken kale bile almıyor. Konuşurken farklı lakaplar takarak hitap ediyor. Ama mesela bizden daha aşağıda olan toplumlara bakıyorum ben, Arap toplumlarına, yaşlı olan saygı, kadına olan yaşlı olan saygı daha da farklı. Mesela geçen bir misafirimiz geldi. Dubai'dan Oturuyoruz bir yerde döner yiyeceğiz. Bizim oturduğumuz masada biz üç kişiyiz. Bir tane de yaşlı bir amca geldi. O arada bizim dönerlerimiz geldi. Tabii biz yaşlı amcaya ne bakıyoruz? Müşteri. Geldi oturdu. O da döner söylemiş yiyecek. Bizim Dubai'li misafirin yanına oturdu. Bizim de dönerler gelince Dubai'li misafir daha açmadan paketi ona verdi. Yaşlı amca da şaşırdı. Tabii biz de şaşırdık yani. Normalde bu yani yaşlanmıyor ama yoldan geçiyordu parası var gelecek döner yiyecek hiçbirimizin aklına gelmez değil mi? O da beklesin onun işte gelir şimdi. Ama öyle değil aslında. Aslında yani İslam bu din bize ona orada saygı göstermemizi göstermeyi emrediyor. Aynı şekilde ilim ehli alim ilim sahibi olan kimselere de Allah Teala diyor ki. Zumar Suresinde kul hal-i esdevi ladin el-alemun hiç bilenlerle bilmeyenler. Rolum. İlim arkadaşlar insana izzet verir, ilim insana şeref verir, Allah katında değerini arttırır. Diyor ki Allah Teala Enam Suresinde ayman kane meiten fa ahiy nahu ve jalna nuran yemshi bihi fi nas keman Mesel <metheluhu> fi zulumat ليس <leyse> bi kharij minha Ölürken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yürüye, yürü, yürürken yolunu aydınlattığımız, ona bir nur verdiğimiz kimseyle karanlıklarda bulunan ve oradan hiç çıkmayan, insan çıkamayacak olan insan bir midir? Yani Allah Teala'nın nur verdiği, ilim nurunu verdiği insanlar arasında onunla yürüyen, insanlara bunu anlatan, bu nuru vermeye çalışan bir adamla oralı olmayan, karanlığın içine boğulmuş, gömülmüş, din umurunda değil, ilim umurunda değil, öyle de olsa olur, böyle de olsa olsun, kalbimiz temiz, diyen adam bir değildir diyor. Allah katında da böyle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, biraz sonra vaktimizde gelirse deneyeceğiz. Şehitleri gömerken aynı kabre, İlim olarak hangisi daha derinse, Kur'an'ı hangisi daha anlamıyla ezberlediyse, onu ne yapıyor? Takdim ediyor. Önce o. Evet. Kabirde bile, gömülürken bile ilim ne? Önemli. Ama kimin katında ilim sahibi, iman sahibi? Allah'ın katında bu şeyler önemli. Başım bugün yani ne, ne yapıyorsun? Kur'an ezberliyorum. Ya 30 yaşına gelmişsin ne Kur'an işte? bilmiyor musun? İnna Değil mi? Sen boşver sen yani bu işlere kafanı yorma bak. Halbuki insanların hepsi Allah'ın huzurunda dil telerecek ve tek tek hesaba çekilecekler. O zaman işte Allah Teala'nın dediği gibi nurla birlikte aydınlık bir yolda yürüyenle, insanlar arasında bununla yürüyenle, karanlıklar içinde olan adam bir olur mu? O zaman anlayacak insanlık. Neyin Allah katında değerinin olup neyin olmadığını. Ama herkes de bir gaflet, herkes de bir şeytani arzu ölmeyecekmiş gibi, baki, ebedi kalacakmış gibi dünyaya dört ayak dört şeyle, elle, iki, el, dört, iki el, iki ayakla dört koldan sarılmış. Ama ahiretine geldiği zaman ya yapamıyoruz. Kılmak istiyoruz. içimizde var ama namaz kılamıyoruz. Diyen insanlar ne kadar çok değil mi? Niye? Çünkü daflet. Çocuğa ağladığı zaman boş çikolata şeyi veriyorsun. Eee jelatini veriyorsun. Kabuk veriyorsun. Onla böyle çıkır çıkır çık çık oynuyor. İşte bir 5 10 on dakika ondan oyalanıyor. Sana göre çok anlamsız bir şey değil mi? Diyorsun ki ya ama işte kendini kandırıyorsun ha çıkır çıkır çık çık. O çikolatanın süsü. Allah Teala diyor ki innamal hayatud dun inne zinetu'l hayatud dunya. Dünya hayatı innamal hayatud dunya, la'ibun ve lehun. Dünya hayatı oyun ve eğlence edeceksin. Bu böyle bir şey. Ya. Oyun. Bitecek. O çocuğun o oyuncakla oynadığı gibi bir gün haberini alacağız senin. Kalp krizinden, tansiyondan yahut yatağında ölü bulunduğu haberini alacağız. de alacaksın. Herkesin alınacak. O zaman değerlerin farklı olduğu anlaşılacak. Neyin Allah katında sana fayda verdiği, neyin vermediğini o zaman anlayacaksın. Ama vakit geçmiş olacak. Ademoğlu öldüğünde anhu ameli kesilir. Öldüğün zaman amel kesiliyor. Amel bitiyor. Artık istedikleri kadar arkandan Koran okusunlar. sabah kadar kabrinin başında ayrılmasınlar. Sen namaz kılmadıysan sana bir faydası yok. <gülüyor> niye bunu, niye, niye binaen söylüyoruz? Allah sana bunu söylüyor. Ve en leyselil insani illa ma'sa'a. İnsanın çalışıp çabaladığı, gayret ettiğinden başka bir şey yoktur karşılık olarak. Sen namazını kılmadıysan, başkasının kulluğu namazın sana faydası yok, Olmaz. Nebi Aleyhisselatü Osman diyor ki Mesud rivayeti Ukbe bin Amr Mesud pardon An Ebû Mes'ud Ukbe bin Amr el Bedri el Ensarî An radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Ya ummul kavm akra'uhum li İmamlık yaparken o topluluğa diyor imamlık yapacak olan Allah'ın kitabını en iyi bilen olsun. Tabi bu hani seferde herhangi bir yerde ki imamlıktan bahsederken. Ama normal mesela diyelim camiye adam imam olmuş. İmam olarak atanmış. Kur'an'dan 500 biliyor. Sen on cüz biliyorsun. Senin onun önüne geçip ondan önce gelip camiye ben bundan daha fazla biliyorum. Peygamber de böyle buyurmuş. O halde imam benim deme hakkın yok. Yani cami imamına fıkıhta imam ratip deniyor. Ratip yani oranın sabit imamı Atanmış görevli. Onun izni olmadan oraya alamazsın? Geçip imamlık yapamazsın. Abici gittik bir yere pikniğe. Orada Allah'ın kitabını en çok bilen imam olacak. Bakın ilime değer var burada. Aranızdaki en zengin demiyor mesela. Vesselam. Soyu en kaliteli olan demiyor. En prestijli olan makam mı? şöhret değil. Allah'ın kitabını. Hatta beni seleme, seleme oğulları. Bu hadisi duyunca bir tane çocuk çıkıyor. Hadis Buhari'de peygamberin yanında kalmış. Hafıza saf, temiz. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ne yapmış? Birçok ayet ezberlemiş. Birçok ayet ezberlemiş. Bakıyorlar ki topluluğun içinde, kavmin içinde en çok Allah'ın kitabını bilen o. İmam, İmamlığa geçiriyorlar. Çocuğun da elbisesi kısa. Rukiye secdeye gittiği zaman Avreti gözüküyor. Bağırıyorlar arkadan, imamınızın avretini örtün diye. Elbise de yok. Fakirlik var, garibanlık var. Onun için biz kimse izzet istiyorsa, şeref istiyorsa, Allah katında değer istiyorsa, Allah'ın kitabına önem verecek. Okumayı bilmiyorsa önce okuyacak. Ayıptır. Bir Müslümanın kendine yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Bir Müslümanın Kur'an okumamayı Okumayı bilmemesi. Yani Allah Teala'nın kelamı, Allah Teala gökyüzünde bir hüküm verdiği zaman aşığın üzerinde, bu hükmün ağırlığından melekler Aleyhisselam kendinden geçip düşüp bayılıyorlar. İlk kaldıran Cebrail oluyor havazına. değil mi? Soruyorlar birbirlerine Rabbimiz ne hükmetti? Yani Allah Teala'nın kelamı bu, bu kadar ağır, bu kadar değerli bu kadar ecrü sevabı var, sen Kur'an okumayı bilmiyorsun. Ama ticaretin için Çince öğreniyorsun. Ama ticaretin için karman çorman şeyleri öğrenebiliyorsun. Öğren, tamam. Ticaret, helaldir yani. Çin, Çinceyi öğren. Ticaret yapıyorsunuz Çinlilerle. Din bunu yasaklamıyor. Ama aynı sen Kur'an-ı Kerim'i de okumayı ne yapacaksın? Öğreneceksin. Kim için? Baban öldü de onun arkasından okumak için mi? kendiniz ahiretin için. Ve böylece Allah katında değerleneceksin. Feinkânu <gülüyor> fil qıraetise vâ Eğer okumaları aynıysa, Kur'an-ı Kerim'i aynı derecede biliyorlarsa Fe'alemuhum bis sünne, sünneti en iyi bilen Sünnete bakılır. Peygamberin hadisleri, sünneti. Feinkânu fil sünnetise vâ Eğer sünnet konusunda Aynı tabakada, aynı mertebede iseler fa aqdemuhum hicraten. Hicret Mekke'den Medine'ye en önce gelen. فإن كانوا في الهجرة سواء er hicret hususunda aynı sene geldiler. Aralarında aynı gün, beraber aynı kafilede geldiler diyelim. Diyor ki Aleyhisselam fa aqdemuhum yaşça büyük olan hangisi daha yaşça büyükse o geçirilir İmam-ı Allah'ın. <gülüyor> وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ف۪ي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْوُدُ ف۪ي بَيْتِهِ عَلَى <بِإذْنِهِ> Bir kimse, bir kimsenin evinde, ofisinde, yani hükmünün olduğu bir yerde, iş yerinde ne yapmasın? imamlık yapmasın. Ne demek? Yani sen gittin arkadaşın ziyaret dükkana, Allah yok, hayır. Sunnet olan, uygun olan, izin verdikten sonra geçmem. Tık buyur kardeşim, sen Allah'ın kitabını dahi biliyorsun. İmamullah sen geç. Walla ya umman al-ragul al fi sultani, walla ya fi beyti, ala teklimati illa bi iznihi. Birisinin evine gittiğin zaman diyor Aleyhisselam, o adamın özel eşyasına ne yapma, oturma izni olmadan. İzni ise. Adamın kendi kullandığı özel eşyası vardır. Ona sormadan bunu kullanma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis-i müslümür Bazı fıkıh kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam'ın koymuş olduğu bu imamlık tercihlerinin dışında Allah'ın kitabında Peygamber'in sünnetinde olmayan başka tercihler var. Yani fıkhi taassup bazı kitaplarda öyle bir şekle gelmiş ki mesela diyorlar ki eğer bunlar da eşit olursa bakılır. Hangisinin hanımı güzel? Hanımı güzel olan diyor İmamına getirilir. Niye diyor? Çünkü diyor yani hanımı güzel olan diyor yani şimdi fıkhi olarak bir yerden yakalamış. Çünkü hanımı güzel olanın diyor gözü dışarıda pek olmaz. Onun için diyor gözü dışarıda olmayınca diyor harama harama fazla bakmamıştır. Diğerinin diyor hanımı güzel değilse demek ki arkadaşlar İnsanlar Allah'ın kitabından uzaklaşınca böyle saçmalıklara da ne yapabiliyorlar? İmza atabiliyorlar. Yanlış. Böyle şey olur mu? Allah Teala'nın Resulü'nün koyduğu kriterlerin dışında bir kriter aramaya gerek var mı? Yani ne fıkıh? Bunu okutanlar var hala. Yani madem diyor yazmış bu adam kitabında, "Alim fıkıh kitabını okuyalım." vardır bir hikmet. Ne olacak ya? Yani biz sana birbirlerinin hanımlarına mı bakacaklar yani? Senin hanımın mı güzel, benim hanım mı güzel, onun hanımı mı güzel? Onun Ha, demek ki bu imamsa bunun hanımı bizim hanımdan güzel. <gülüyor> Böyle saçmalık olur mu? Ama maalesef kitaplarda <gülüyor> bu var diye zikrediyoruz. Yanlışları yanlış olarak ne yapacağız bileceğiz. Diyor ki aleyhisselatü vesselam diğer rivayette tabi rivayetlerin farklı lafızları var. Hemen birbirine yakın lafızlar. Diğer hadis yine aynı sahabeden Ebu Mesut'tan. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemseho <Gülüyor> menaki benafi sala. Aleyhissalat ve salam namazda omuzlarımızı ne yapardı? Dokunurdu, düzeltiyor. Azıcık göğsü çıksın birisinin düzeltiyor, Kızıyor. Ama şimdi amca'nın yanına gidiyorsun, amca kaçıyor. Gidiyorsun kaçıyor. Aslanlan ceylan gibi cami şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Takip ediyorsun ya kardeşim, mübarek getir ayağını, yapıştır söyle, omzunu omzuma koy. Kardeşiz. Allah'ın huzurunda duralım söyle. Yok. Hamdetitiz. Diyor ki sahabe omuzlarımıza dokunurdu. Ve derdi ki istavu. Ne demek Güzel, Düzelin. Vela tahtelifu, Farklı farklı durmayın. ihtilafa düşmeyin. Yani biriniz önde biriniz arkada olmasın. فَتَخْتَلِفَ kulubukum Böyle olsa ne olur? Hı. Ayrılığa düşer. Yani camideki ayrılığın, saftaki farklılığın, yani birisi önde, birisi arkada, birisinin göbeği, birisinin kafası, birisinin omuzu, birisinin boynu diyor ki de ayrılık düşer. Şöyle bir sarılın, yan yana gelin. لِيَلِن۪ي لِيَلِن۪ي مِنْكُمْ اُلُلْ ve وَنُّهَا Diyor benim arkamdan kimler gelsin? akıl sahibi, akıl bali olmuşlar gelsin. Yani safa onlar dursun diyor. Tabi buradan şunu anlamayacağız. Diyelim ki sen ilim sahibi birisisin. Camiye gittin, ön saf olmuş, imamın arkasında çocuklar var. Gitmişler. 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında çocuklar. Diyorsun ben ilim sahibiyim. Çekil hemen. Ve orada yaşlı hemen gönderiyorlar. Onu arkaya olmaz. Olmaz. Ya burada aleyhissalatü vesselamın sözünden şu anlaşılır ilim ehli. Teşvik. Kime teşvik? İlim sahibi insanlara teşvik. Yani imamın arkasında siz olmaya çalışın. Çünkü eğer bir Müslüman bir yere gittiği zaman oraya durduğu zaman o yer onun hakkıdır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men sebeq ila lam yusbak ileyhi muslimun fehu lehu. Ne kimse bir Müslümandan önce bir yere gider. Orada olursa, orada bulunursa artık orası onundur. Yani bu şu demek değil yani araziye gittin, adamın arazisine kondun, senden önce geldi. Mecliste oturuyorsun böyle, buradasın. Seni kimse kaldıramaz buradan. Padişah gelse kaldıramaz İslam hukukuna göre. Bu orası senin. Orası senin. Aynı şekilde safta da çocuk çıkmış, erkenden gelmiş. Ön safa durmuş. Onu arkaya ne yapmayacaksın? Ne yapamazsın? Gönderilmez. Sıra, gençler, çocuklar sonra diyor Akamdir. Sonra O sırada. gençler, çocuklar gelsin diyor. Maalesef O Vesselam. Diğer rivayet: "Liyalini minkom ulul ahlam ve nuh'a, sıma ladin elonum sora, taahhafler, ta ve nuh'a, sıma ladin elonum sora, taahhafler, ta diyor. ve yani çarşıda boşmayın insanlarla. Çünkü kavgacı olursan yalan söylersin. Yalan söylersen birisinin hakkına, hukukuna girersin. Bu da önemli. Diğer rivayet Ebu Yahya bir şeyde Ebu Muhammed Sel bin Abi Hafma el Ansari. Ensardan bir sahabe diyor ki intalaka Abdullah ibn Sel, Muhayyisa ibn Hayber. Abdullah ile Muhayyisa Hayber'e gidiyorlar. Hayber'de de kim var o gün? Yahudiler. Yahudiler var. O hey izin sulh. Ama Hayber'de bir anlaşma yapılmış. Yahudilerle savaş yok. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlara izin vermiş. Orada Hayber'de ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Tarımla uğraşıyorlar, çiftçilikle uğraşıyorlar. Gelip Müslümanlara vergi ödüyorlar. O şartla. Sonra Ömer radıyallahu zamanında diyor ki çıkın. İstemiyoruz artık. Bitti. Niye? Müslümanların izzeti var. Önemli olan bu Abdullah ibn i Sehel ve Muhayyisa sahabeden gidiyorlar Hayber'e, ayrılıyorlar. Muhayyisa Arkadaşını arıyor, işi bitiyor. Bir bakıyor ki arkadaşı Abdullah yerde yatıp can çekişiyor. Birisi öldürmüş, suikast düzenlemiş ona. Diyor ki, bir de baktım ki diyor, yeteşahhatu fîdemihî katilen can çekişiyor, kanı akıyor. Arkadaşının, beraber gittiği arkadaşının. Fedefenehû Kadim kadimel medine. Hayberle oraya öldüğü yere gömüyor arkadaşın öldüğü, öldükten sonra Fan talak Abdurrahman ibn Sehab ve Muhayysa ve Huveysa sallallahu aleyhi ve sellem Muhayysa ve Huvayisa kardeş bir de öldürülen Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman var. Üçü Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geliyorlar. Olayı anlatacaklar. Yahudilerin böyle bir şey yaptığını aktaracaklar Aleyhissalatu vesselam'a. Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman konuşmaya başlıyor. Şöyle oldu filan falan. Anlatacak olayı kardeşinin ölüm şeklini. Peygamber Aleyhisselam hükmedecek. Aleyhissalatü vesselam diyor ki kebbir, kebbir. Sözü büyüye ver diyor. Aleyhisselam Oradakiler daha büyük ondan. Ve hu ahdesül kavm. Yani Abdurrahman daha genç. Fesekete. Abdurrahman susuyor. Yani Maktulün kardeşi. Ama edep, saygı ne var orada? Büyükler konuşması lazım. Onlar bir tanesi de odaya şahit. Fetekelleme. İkisi konuşuyor, anlatıyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Burada şahit bölümü Aleyhisselatü Vesselam yaşı büyük olana ne yapıyor? Söz veriyor, izin veriyor. de baktığın zaman bundan sonraki bölümüne Aleyhisselatü Vesselam yemin ettirmek istiyor yani Yahudiler mi öldürdü diye. Diyor bir çünkü onlar yemin edecekler. Sonra Yahudiler de, de diyorlar ki, Yahudiler de yemin eder Allah'ın Resulü. Yalancılar. Onlar da 50 kere yalan yere yemin ederler. İş ortada kalır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sonunda bakıyor. Bu Yahudilerin öldürdüğü bu sahabenin diyetini bu sahabenin, sahabelere ne yapıyor? Kendisi ödüyor veriyor. Devlet başkanı olarak o günkü diyeti aleyhissalatü vesselam onlara veriyor. Cabir radıyallahu an diyor ki annem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana icma bayn ar min katla Uhd Uhd savaşında şehit olanları aleysselatu vesselam diyor bir kabirde gömerdi. Yecma fi fil kabr. Sonra يقول eyyuhuma aktaru akhzan lil Qur'an. Sorulurdu hangisi daha çok Kur'an biliyor? Hangisinin Kur'an'la olan ukufiyeti daha çok? Ezberi daha çok, Kur'an'ı daha iyi biliyor? Fe iza ushira lehu ila ahadihima fi'l lahd. Eğer hadiste ki şu ondan daha iyi biliyor. Ali ezatullah şöyle önce ne yapıyor? Kabre onu sokuyor. Öncelik onun. Bu hadiste Bukhari'nin rivayet ettiği demiyoruz. İbn Ömer diyor ki Radiyallahu anh annenebi sallallahu aleyhi ve sellem قال fi'l manam atasawwa ku bi siwak faja'ani rajulan ahaduhum akbar min al-akhar ben avlutu siwakı asgar fakil likber fedafatuhu ila alakbar minhuma. Nebi Aleyhisselam rüyamda gördüm. Rüyamda diyor misvak kullanıyordum. Bana diyor iki tane adam geldi rüyamda. Birisi diğerinden daha büyük, yaşça daha büyük. Misvak aldım küçük olana verdim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Bana dendi ki fakil likber. Büyük olan. فَدَفَعْتُهُ اِلَا الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا Diyor ki ben de misfa aldım. Kime verdim? Büyüye verdim. Tabi eğer ilim diyor ki yani, karşılaştın bir oturma halinde bir sohbet halinde bir mecliste beraber değilsin. İkisi aynı anda geldi. Büyük olana ver. Ama bir mecliste oturuyorsun. Bir mecliste oturuyorsun. Önce kime vereceksin? Sağdaki ne vereceksin? Çocuk olsa bile. Solundaki yaşlı, sağındaki çocuk. diyor ki rivayet var. Aleyhissalatu vesselam su içiyordu ve ala yesarihi el ve ala yaminihi gulam. Sol tarafında yaşlılar, sağında da bir tane çocuk vardı. Aleyhissalatu vesselam. "Fekalennbi sallallahu aleyhi ve sellem li'l gulam." Nabi Aleyhissalatu vesselam çocuğa diyor ki Bakın, İslam'ın çocuğa verdiği saygıya bakın. Diyor ki çocuğa, اَتَعْذَنُ لِي اَنْ اُعْتِيهَا Bana bir izin veriyor musun? Ey çocuk. Şu yaşlılara vereyim önce suyu. فَقَالَ الْغُلَامِ لَا وَاللّٰهِ Allah yemin olsun ki hayır. la اُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ اَحَدًا Senin elinden içeceğim o nasibi, o payı. Kimseye yapmam? Kaptırmam. Belki su bitecek, belki bana yetişmeyecek. Fe'atâhu Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuk izin vermediği için, sağında oturduğu çocuk izin vermediği için ne yapıyor? Yaşlara vermiyor. Önce suyu, çocuğa veriyor. Bu aleyhsü Bukhari'den. Evet. Evet. Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki: "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne min iclalillah taala ikramu z-şeybeti'l-müslim." Yaşlı, saçı başı ağırmış Müslüman kimseye diyor, saygı duymak Allah'ı tanzim etmektir. Allah'ı tanzim etmekten Allah'a sevmekten onu iclal etmekten sayılır. "Ve hamilul Kur'an ve hamilul Kur'an gayrül gali fihi ve lafi anhu." Kur'an-ı hamleden, taşıyan, ezberleyen, onun gereğince amel eden, aşırıya kaçmadan, amel ne de diyor? ikram Nedir? allah Teala'ya tazimdir. Bu ikram li sultan el muksit, adaletli hakime, ikramda bulunmak da böyledir. Evet, son 3-4 hadis. Bunları da alalım, bu babı bitirelim böylece. Ee, an, Amr ibn-i şuayb, an ebihi anceddi, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, leyse minna ''Men lem yerham sagirana ve ya'rif şerefe kebirina.'' Kebi, şerefe kebirina diyor ki aleyhissalatü vesselam, ''Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğünün kadrini, şerefini bilmeyen bizden değildir.'' Diğer bir rivayet, ki bu rivayet zayıf. Aişe radıyallahu an, ''Meymun'' rivayeti diyor İbn-i Ebi Şebib. Niye zayıf bu rivayet? Çünkü diyor ki hadis sahipleri Meymun İbn-i Ebi Şebib <gülüyor> radıyallahu anh'a ne yapmamış? Yetişmemiş. Ona idrak etmemiş. Bundan dolayı bu hadis zayıf diyorlar. Arada ne var? Kopukluk var. Enne Ayşe radıyallahu anhuma anhumâ merrabihâ Rivayet zayıf. Devayette diyor ki Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'ın yanından bir dilenci geçiyor. Ayşe de ona bir ekmek parçası veriyor. وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سِيَابٌ وَهَيْئَ Başka bir adam geçiyor. Üzerinde elbisesi var ve bir yani ağırlığı var. فَاَقْعَدَتْهُ Aişe radıyallahu anh'a onu oturtup ona yemek ikram ediyor. Sorunca niye böyle yaptın denilince diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, insanları ne yapın? Mertebelerine göre, makamlarına göre onlara değer verin. Ama bu hadis zayıf. i̇bn Abbas hadisi radıyallahu anhüme kal qadime uyeynetübni hasun fenazir ala ibn-i akihil hir ibni kays uyeyne kardeşinin oğlu el hir ibni kays uyeyne diğer bir sahabe kardeşinin oğlunun yanına gidiyor geliyor bu el hir ibni kays ömer ibni kattabın yakını yani yakını derken istişare müsteşarlarından, istişare heyetinden görüş, alışveriş yaptığı danıştığı kimselerden bir tanesi. Diyor ki rivayette وَكَانَ الْقُرَّاُ أَصْحَابَ Ömer ve وَمُشَاورَةِ Ömer'in danışmanları kurra Allah'ın kelamını okuyan hafız kimselerdi. Onlardan seçiyor. Ömer İbn-i Khattab. Kuhulen kânu evşubbânen. Yaşlı ve genç olmaları fark etmez. Yaşlı ve genç olmaları fark etmez. Eğer adam Allah'ın kitabını hakimse, Allah'ın kitabını iyi biliyorsa, Ömer onun yaşına, Ömer onun saçının ağırmışlığına bakmıyor. İlim sahibi getiriyor, danışman olarak koyuyor. Fekâle o yaynetul ibni akî, yabni akî. Aleyküm o yeyne diyor ki, kardeşi oğluna, kuzenine, لَكَ وَجْحٌ عِنْدَ emir, الْاَم۪يرِ فَاسْتَعْذِنْ li عَلَيْهِ Senin, Ömer'in yanında sözün geçer. Şu, Ömer'in yanına beni sok da, onunla bir konuşayım. فَاسْتَعْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ عُمَر رضي الله عن. Ömer diyor ki, tamam gelsin görüşelim, izin veriyor, buyurun diyor. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَهِيَ ya ibn Khattab, vallahi ma tu'tina el jazle ve la bil adli. Ömer radıyallahu anh ile birden böyle giriyor. Bizim aramızda diyor adaletle ne yapmıyorsun? Hükmetmiyorsun. Kızdırıyor Ömer yani. Ömer'in suratına aleyhine böyle konuşuyor ki Ömer radıyallahu anh adaletiyle şöhret salmış bir zat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ardından gelen ikinci halifesi. Cennetle müjdelenmiş. Cennetle müjdelenmiş. فَغَضِبَ عُمَرْ هَتَّهَ هَمْ اَنْ يُوْقِعَ بِهِ Diyor ki Ömer kızdı, tam diyor ondan indirecek, bir tane vuracak. Ki bu Ömer radıyallahu anh. Hiddetli, şiddetli. فَقَالَ لَهُ الْحُرْ Elhur, Ömer'in üsteşarı o Ömer radıyallahu yanında Yanlış söz söyleyen kişinin kuzeni diyor ki Ömer'e, ya amir al mu'minin, ey dömümlerin emiri. İnnâ ta Allah taala Allah taala şöyle buyurmakta: "Lî nabihi fiyam binah, xud al-affa wa'amr bil wa anil-jahilim. Aff yolunu tut, affu seç, wa'amr bil-urfi iyi emret." Ve anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Peygamber e diyor böyle hitap etmiş. Ve inne min minel cahilin. Bu da zaten cahil. Wallahi mâ Omaru umaru hînetelâhâ aleyh. Diyor ki Ravi, bu ayeti duyar duymaz durdu, yerinde kaldı onlar vakkafen ende kitabillahi tarâl. Ömer Allah'ın kitabının yanında ne vardı? Dururdu. Ayetleri ona ne vardı? Durdururdu. Evet, bu olayda da görüyoruz ki yani birçok bir şahit bölümü var olayın konuyla alakalı bölümü var. Bunlardan bir tanesi Ömer'in yanındaki müsteşarların Kur'an okuyan, Kur'anı iyi bilen insanlar olması. Diğeri de Allah Teala'nın Emirleri ne yapması Ömer gibi bir adamın hiddetini dindirmesi. An -Ebi Said anh, قال, ve Ebu Sa'id Samurat ibn Junub radıyallahu an, "قال لقد كنت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً". Ebu Sa'id Samurat diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü döneminde bir çocuktu. فكنت أحفظ عنه ve ondan birçok şeyi de ezberlemiştim de çok şey hafızamda. Fe ma yemne'uni min al bugün diyor burada bunları söylemememin sebebi إلا أن ها هنا رجالاً هم أسن مني. Muttefakun aleyh Buhari'miz. Burada benden yaşça büyük olan insanların varlığı benim diyor o Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan öğrendiğim, duyduğum, ezberlediğim şeyleri söylemeye ne yapıyor beni? Mani oluyor. Onlara saygı mecliste saygı ne yapıyor? Bu şekilde frenliyor. Diğer rivayet Enes Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ekrama şabbun şeyhan lisinnihi Bir genç bir yaşlıya yaşından dolayı ikramda bulunursa Allah ona diyor yaşlılığında, yaşlılığında ikram eden birisini ne yapar? Bahşeder. Bir mehlinden bazıları da bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Evet. Bu bahiste kalmış olalım. Önümüzdeki hafta yeni bahisten, yeni baptan başlarız. Subhanakallahumma bihamdik. hamdik. en la ilahe illa ent.